Modern sabahlar. Modern sabahlar Modern Sabahlar Hoş geldiniz efendim stüdyolarımıza Hoş bulduk Hoş günaydın. Günaydın. Radyo günaydın Ağız stüdyosu, bez stüdyosu ağzına kadar Full kadro, full, full, işte. full, full, full, full Ay ne kadar güzel bir gün bugün ya. Vallahi insanın ya içi açıldı. Ne oldu niye sen de şeyle kalktın ya? Ne İçini bileyim. açacak herhangi bir şey söyle de bizim de içimiz açılsın. Yani bilmiyorum herhalde. Bu gece yatmadan önce bir şey mi yaptılar bana? Ne yaptılar? Bana benim, bir şey mi verdiler? Ne oluyor beyler? Valla ilk başta benim moralim bozuldu bir sokağa çıkınca. Ha. Ondan sonra bir havaya girdim. Saç böyle ben ne indim de girdim biz de gelirim. Sis basmışlar gibi ben. Sen bu ara Şarloko'ya sardırdın ya. Herhalde ondan. Ha. Ben böyle bir sokağa indim böyle bir şey olsun diye. Böyle karanlıkların içinden Oktay Demirci geliyor falan diye böyle bir şeye girdim Sana ya. Sana bir adam tutalım öyle bağırsın önünde. Hele Ottöye girerken var ya. Oo! Acılığı Oktay Demirci geliyor. Nasıl? Nasıl? Saygı duyun. Ya. Vallahi yani Herkes bir... başını eğsin. Oktay Demirci geliyor. Sis basalım. Müzik. Açılış çalış müzikimiz, evet. Fakat arabadan inişim vardı. Bir görecektiniz ya. Hayat bir film stüdyosu değildir yani. Hiç kimse senin. göremedi yani. En havalı kısmı da oydı. Sis yüzünden göremediler. Tabii ben. canım. Ta Yoğun saçma sis. tarafı da o. Biraz abartmadı mı sizce de? Biraz abartmadı mı? bir roj yok ve daha doğrusu biz sise bir espri yüklemediğimiz sürece canımız ıskan bir şey olarak Şehrimizin tepesinde asılı duracak. Yani şöyle. Söyleyeyim. Tepesinde de değil ya tepesinde değil her yerde yani, her öyle. yerde içinde silmiş sızmış durumda valla yani rolünü abarttı bence fazla da bir anlam yükledi kendine 15 gündür siz biraz saçmaladı yani, tek teselliğimiz tek teselliğimiz kar de denen şeyin olmaması valla ege hiç öyle demeyeceğim ya Valla herkesin asapları bozuk. Bütün dağlarda bile kar yok. Öyle söyleyeyim sana. Dağlarda, değil. dağlarda kar yok. E, yok Sen yazın olur. o zaman görürsün. Benim snowboardum mağdur oldu. <gülüyor> olur mu Ege? Barajlarda dolma böyle olunca yaz boyunca konuşacağımız sohbetleri şimdiden bütün hazırlıkları yok, yapıyoruz. Yani Barajları barajla doldururuz ya. Mayıs'ta doldururuz. Başka. Nasıl, nasıl başlıyor? Neyle nasıl dolduracaksın ya? Ege'cim? Kovalarla mı? Kovalar. Zor zor. Efendim şeyler. Damacana, damacana. Yani herkes pet şişelerinin içinde kalan böyle çantasında arabadaki kalan suyu barajlara boşaltsa şu anda barajlarımız... Sisle doldursunlar barajlarını Bu sisin suya dönderme durumu yok mu Oktay? Sonuçta siste de su alakalı şey var gibi geliyor. Çok uğraşman lazım. Çok uğraşman lazım. Özetle zor Fahir. Hadi ya. Doğrudan kar yağması lazım. Havanın biraz soğuması lazım. Mevsim normallerinin de üzerinde gidiyor hava sıcaklığı. Yani, yani. yani ben de bilirsin. Aramızdaki bu pis İzmirli sıra bak de barajlar boş kaldı diye ağlayacak değilim bak 40 yaşına gelmişim. Tabii doğru doğalgaz tabii. yerine 200 liralık su almış bir Bilmiyorum insan. Yani o mu ağlayacak ya Bizim Onun işi yerinde tabii. Doğalgaz kartı diye gidip Sevgili 200 liralık su almış bu bir insan. Bu adam stokçu. Stokçu suyu stok yapıyor yaz ayları boyunca bizler susuz kalırken şip, bu adam şıp şıp şıp. Lakır, lakır, lakır. Zamanında önlemini aldı. Biz ne yaptık Fahir'le? Nasıl yaparsın böyle bir şey? Ha ha ha gidip doğalgaz kartı yerine su kartını. Ama adam önceden düşünmüş. Şimdi Teşekkür bak gizli, gizli gizli bir taraftan da biliniyor. Ben size bunun hesabını soracağım diye. <gülüyor> Ama <gülüyor> insanlar kaç kişiyle karşılaşıyoruz doğalgazı almaya gidip? Size birer derim. litre boş şişede suyu. Abi ihtiyacınız olur. Siz sonra doldurur ödersiniz bana Senin falan. Senin o şeyin yüzünden Ege belki suya da kota gelecek biliyorsun değil mi? 200 liralık su almış bir Ankara vatandaşımız. Ankaralı bir vatandaş. ...falan deyip... Ya ...o zaman ya. hemen ona da kota getirdim. falan, falan. falan ya. Yani. Tabii canım. Şu çok, anda konuşuluyor. 200-200 alıyormuş 200 diyor. Onun şarkısı da var biliyorsun. Bir gün bir çılgınlık edip... ...200 liralık su yüklesem... ...gelip sende... Benim doğalgaz kartı yerine... ...su kartıyla gidip... ...200 liralık su almamdaki hata... ...o gişedeki hanımefendinin hatası. Niye hatası ya? Cümlenin ne içinde sen? bir kere çelişiyorsun ya. Gidip deyip... ...benim deyip... ...ondan sonra hanımefendinin hatası deme... ...gerçekten hanımefendi. Kadın orada kart Sukartu bu beyefendi desin veya su bu gerizekalı deseydi de yeterdi bana. Bence de kimin hatası <gülüyor> biliyor musun? Ne senin hatası ne senin hatan daha doğrusu ne hanımefendi'nin hatası. O camda tam konuşma yerine delik açmayan kişinin hatası. Evet atası. çok doğru söylüyorsun. Ben hep zorlanıyorum o işte ya. Niye onu şey yapıyor bir, bir cücelere göre yapmışlar onu sanki sadece çikolata alacak çocuk böyle gelecek oradan şey oluyor. gibidir. Gibi ben yüksek için. kalıyorum. Boyuna eğmekte istemiyorum orada. Çünkü karıştır. gaz alıyorum diye. Dik dur. Eğilme yani. Boyun Dik. eğme. Diklenmeden. diklenmeden, eğilme. Diklenmeden, diklenmeden bükül. Gibi bir şey işte adam niye doğalgaz alırken iki büklüm olsun. Yine söylüyorum Ama ne yaptı kartı verdi hanımefendi dedi bana dedi ta dedi 200 lira ama belki kadın da şey anlamış olabilir. 200 liralık doğalgaz alan pek olmadığı için herhalde 200 liralık senin durumun da mı yoktu o gün neydi? Yani 200 TL'yi şey yaptın mı uzattın mı yoksa sadece kartı uzattın önce? Sadece bakıştım. Şimdi şöyle bir şey var da 200 lira doğalgaz için küçük. Su için çok büyük çok bir, rakam. Yüksek bir rakam yani. Dolayısıyla tam arada bir şey olsaydı belki yani ama yani. Neyse ayrılısı olsun ya kar yağmayacak yani. Kar yağmayacak, kardo kar doğasına devam etsin. Bakalım, vallahi böyle bir şeyler, kar doğasından çıkıyorlar mı? çıkamaz Vallahi, mı? Valla Tapeler yayınlandı. Bakalım onunla ilgili bir gelişme olacak mı? İnşallah. İnşallah Oktay'cım. Nadir rastlanan yırtıcı memeli türü. Memeli mi? İki gündür türlerden bahsediyorum. Evet. Ona bak keseli diyorsun. Hemen keseli şarkısı. Hop, memeli dedin. Keseli memeli marşı. Keseli keseli yani Memeli marşı var. Memeli marşını söyle. Memeli dağlar memeli memeli. Çok güzel. Bütün memelilerin. Yani dünya ya. üzerindeki bütün memelilerin. Dağlarda yaşayan memelilerin. Sevgili dinciler siz de bize istediğiniz şarkı söyletmek ha, için. onun güzel Twitter'dan bir yöresel türküsü de var. Memeliyim Memeli. Memelilerin güzel türküsüdür yöresel. Oktay çok ne oldu ya? Senin hiç türkülerle ben, aran yok. Kalp kopuyorsun böyle. Ben, abi iki kez duyuyorum. Ben yeni e, dinliyorum sizi. Sen de yeni çok memeli oldun o yüzden. Kara kurt. Kara kurt. Yiğitçi memeli türküsü Kara kurt. Türkiye'de ilk kez görüntülendi. Biz ee, kara treni biliyorduk bugüne kadar. O kadar kişinin kadar. soyadı Kara kurt. Kara kurt diye ben vallahi Çok duydum ben ya. Bozkurt diye duymuş olabilir misin? Bozkurt var. Yani bozkurt var demek ki kara da var ki bozkurt. Ya eyvallah. Ben bozkurt olduğuna inanıyorsam kara kurt olduğuna da. Hatta ben şu anda çok korktum ve hayvana çok saygı duydum. Gerçekten ee, çok havalı görünüyor. Karakurt. Öyle söyleyeyim. Muğlu Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden hocamız ee, Yasin hocamız ee, öğretim görevlisi Yasin Bey demiş ki ee, Karakurt kara kurt var. Ben demiş gördüm. Aha, Aha da da fotoğrafı demiş. Ispartı. Fotoğrafını da göstermiş. Nerede gördünüz Yasin hocam? Onu söylemem demiş. Doğru. Şimdi bizde genel olarak gördüğümüz yerde vurma eğilimi var. kurtun de... özelliği kapkara mı olması? Melanistik kurt. Melanistik kurt. Özelliği Melanistik bu. Melanistik kurt. Melanistik kurt da çok şey geldi ya Oktay. Böyle içinde böyle bir i̇deoloji efsane var. Falan ideoloji falan de var. Geldim, efsane var. Efendime söyleyeyim böyle... ...altta başka falan fantastik bir öğeler var gibi geldi. Yakında Yasin Bey'in telefon konuşmaları çıkar. Tapeleri nerede çıksın oldu. da tapeleri görelim çıkar. bakalım Yasin Oradan Hocamızın tapelerini. Belli olur neyin nerede gördüğü ne yaptığı. Çok... Kara kurdu gece kirli belki hiç gelmez. Çok ben bugün hep ya. böyle türküler... ...yani aklında kalsın diye bunları ben şimdi şifreliyorum. Şifreleyerek... Sessiz yayını... şifreleme özelliği ne zaman gelecek? <gülüyor> o yani daha sistem yeni olduğu için sessiz yapamıyoruz. Zaten sessiz şifreliyor açık... Açığa çıkardığı zaman evet, olmuş. Açığa çıkardığın zaman olamadık ben pıt diye ağzımdan oracıkla dökülüveren Türkler bunlar. De, deşifre. Heh, bunu bulamadık. O, o basit kelimeyi bulamadık. Oktay da sesli düşünenlerden. Çok nadir ve güzel hayvanın nerede görüntülediği, türün popülasyonu tehlikeye atmamak için açıklamayacağını söylüyor. Zaten ya. bundan bir tane falan vardır öyle söylüyorum. Bir de evladı varsa. Bir de evladı vardır. Yalnız bu e, melanistik kurtlar koktan melanistik kurt deyince ideolojik kurt oluyor melanisi olsun olsun ya ne olacak hayvanın ideolojisi tabii ki olacak melanistik kurt e, tek başına olmaz Hayır. Bir, bir alfası ideolojik bir betası bir Gerçekten... yani bir de bu kurtlar sürü halinde yaşadıklarından bunlar rahattır yani. ama kurt yalnız gezer diye bir şey yok mu ya kurt puslu havayı sever diye bir şey yok var. Ya kurt yalnız ya. kurtun en güzel esprisi şey ya bunların sürü. öyle güzel bir sürü anlayışı öyle güzel bir örgütlü olur mu ya alıp ki. başını çekip giden kurt değil miydi o senin yalnız, alkolik serkeş kurt ol. yalnız kurt Yalnız Kurt boyu. Ha, Özelliği var ki yalnız Kurt demişler ha, O haber değeri taşıması yalnız tabii, olması tabii mı? Kurt olması ki. değil tabii ee, ki. Tamam. Yalnız kurtlar. Kurt'un da gene şeyi var Ne derler çok güçlü akraba ilişkileri falan var Ara ara böyle Gidip bir başını gidiyor. alıp gidiyor yani Yalnız Kurt yalnız Kurt da yanlış Kurt'u biliyor musunuz? Hocam biz zaten Hızlı. Reklam Elimizin altında her ya zaman tamam reklamımız Bir reklamımız vardı O zaman Muğla'dan Amerika'ya gidelim mi Yok Yoksa... ya Bursa'ya ben ülkemizden Bursa haberler tamam, Çünkü ülkemiz, tamam, ülkemiz çok güzel yani Ülkemizden haberler de TAPE Dün birisi Twitter'da yazmış O kadar hakkı verdim ki Ne yazmış Ya şu TAPE Tape deyin ya kardeşim diye Yani adım rahatsız olduğu nokta Benimle artık bu gına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 Almanya'ya gittik mi gitmedik mi? Gilebilirsin An Angela Merkel'in yatağında adam yakalandı. Hem de Türk. Hem de Türk yakalandı. Nasıl yakalandı? Bir Şimdi Türk Angela Merkel'in yatağına kadar sızdı. Valla uyurken yakalandı. Bildiğin Türk. Ama herkes tabi bunun şimdi ilk haberlerinca Angela Merkel'in yatağında adam yakalandı deyince sanki böyle. Sanki Angela Merkel yatarken <gülüyor> yorganın altından girmiş. Almanya'da Al Al Al da şey diye oluyor mudur ya? Türkiye'den oyunlar, dış mihraklar. Dış mihraklar tabii var, var tabi canım. Şansölyemizin yatağında Türkiye haberler Frankfurt çıktı. Frankfurt Havaalanı'nda. Aha işte Hamburg olaylarının şeyi falan diye öyle laflar oluyor mu? Frankfurt Vallahi... Havaalanı'nda etkisi hale getirmek için. Çünkü biliyorsun... Megala <gülüyor> idealisi oldu ülkemizin yıllar sonra. Doğru ya. Köln Havalimanı'nda hangara çekilmiş. Köln havalimanı diyorum bakın dikkat ettiyseniz. Kölün mü? Kölün havalimanında hangara çekilmiş makam uçağına gizlice girdiği için geçen Temmuz'da gözaltına alınmıştı beyefendi. Hı. Hangi beyefendi diyenlere Volkan Taylan beyefendi parantez içi 25 denebilir. Maşallah böyle kaslı maslı bir genç arkadaşımız. Ee, olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Ünivers Ayrıntılarım zaten vardı. Vücut yapısı bizim çok... <gülüyor> Niye adamı çıplak fotoğrafını koymuşlar bilmiyorum ha. Ha evet hakikaten biraz fazla çıplak fotoğrafını koymuşlar. Biraz fazla kastı diyecekti de diyemedi. Hoşuna da gitti. Bir yandan da gözlerini alamıyorsun. Doğru, göz altına alındığı anda bu pozu vermedi herhalde Şu. değil mi? Şu. <gülüyor> Hayır sen o, o pozu vermemiş. Onu daha önce bir yerlerde vermiş. Facebook'ta falan herhalde o pozu. Uçağı var. uçuşa hazır hale getirmiş kendisi. Nasıl? E, uçağın içine girmiş. E, Uçuş hazır hale getirmiş. Uçayım bari demiş. Ne abi? Uçak... Uçuş demiş. Ondan sonra ancak hı hı. havalandıramamış durumun fark edilmesinden Neymiş sonra. Neymiş peki sen ne ayaksın demiş mi? Alman polisi çünkü serttir. Onu böyle yakalayıp sen ne, ne yapıyorsun Alman burada, polisi burada polisi falan Alman polisi sadece falan bir çift laf kullanmış. Nine demiş. O nine zaten biliyorsun Alman ekoluyla yetişen herkesin kafasında yer etmiştir. Nine dedi mi? Akan sular durur. Sana bana nine o kadar etkili değil de gerçek bir Alman'a hmm, nine, nine dediğinde adam sarsılır. Mum eder adamı mum böyle eder şey... böyle. Mum eder veya mum diktirir. Mum mu diktiriyor mum mu ediyor? Mu meder, mu söz Almanya olsa. mu meder. Ondan sonra bir daha işte yatağını yapmış, uçaktaki yatağını yapmış. Ya ben de burada yatıyordum falan filan diye böyle. Sadece mi? uyumak için girmiş. Uyumak için değil ya Pisi, kaldırıp biraz gezeyim falan filan öyle <gülüyor> Gezeyim mi demişim? Gezeyim <gülüyor> azıcık havarlayayım demişim. Filmlerden de çok sıkılıyorum. Demiş. Gördüğüm kadarıyla filmlerde bu uçağı hazır hale getirmek o kadar zor bir şey değil. Kiloda çat çat çat çat diye her şeyi açıyorlar bir başka yani. bir esprisi yok yani onu off yani off'u on hale getireceksin çıt çıt çıt çıt veya çat çat çat sert yapma onlar zaten havası orada var. ama hayır havası orada da şimdi onu kaptan bilerek yapıyor dükkandaki aletimiz var ya şeyleri giriyoruz Tabii. yemekleri giriyoruz oraya en başta normal parmakla şey yapıyorduk şimdi daha böyle havalı pozisyonlarda Hepimizin. tamam o havalı bakış sizin tamam. mesela benim var böyle ne? bazen şey parmağımı ikiye katıyorum burası nedir parmağın boğumuyla basma tırnakla basma ben ters eli ters basma benim ters tırnak yani bu da pilotlarda bir noktadan sonra her gün indir kaldır böyle bir şey onu ben alacağım yepyeni bir sistem deniyorum henüz başaramadım ama. Öyle. Bakalım inşallah. Biraz şey oluyor tabii müşteri yokken yapıyorum ama başarırsam çok güzel olacak. Dinleme mi? Yok canım sapık mıyım ben? <gülüyor> bir hijyen diye bir şey var sizin ellerinizle sürdüğünüz şey. var orada. Hijyen, hijyen şey ama o mantar, milyonet o şey o dilenir yani ekranda Keşke, da olsa bay. Valla ekran. Keşke Bana onların, biraz öyle geldi. O tatları şey yapabileceğimiz bir şey olsa. Aa yani. ne kadar güzel olur. Mesela böyle basıyorsun pat, parmağı bir parça ha, gelse, o canım. gelse böyle şey oldu. Mesela patlis kızartması dedin hmm. tak bastın tuzlu tuzlu, tuzlu, tuzlu tuzlu hafif. Çok güzel Çok... çekiyor ya sabahleyin kimseyi açlıkla terbiye edilmesin. Bir şey diyeceğim bizim Sordum. birbirimiz hakkında bilmediğimiz ve şaşıracağımız bir özelliğimiz var mı? ya mesela... Kapelerde ortaya çıkabilecek bir Kapelerde şey. Mi? ortaya çıkabilecek bir şey veya böyle bir başımız sıkıştığı zaman bir helikopter olsa hemen helikoptere binip kaçmamız lazım falan desek. Üçümüz helikoptere binse He. ve birimiz böyle tak, tak tak tak de ne yapıyor ya bu falan diğer ikisinin bakıp öyle bir Gizli, şeyimiz var. Gizlenmiş yetenek mi? evet. Mesela öyle bir durum olsa biz o helikopterde üçümüzde abi orası değil şurası da. falan diye böyle helikopteri kaldırabiliyoruz bağırırız birbirimize mi yoksa bir kişi öyle bir özelliği var mı Vallahi var. vaala bende var bende de var. Bu soruyu ben sorduğuma göre bende olmadı. <gülüyor> Net zaten. Onu herkes anlamıştır. Zaten açıkça da ifade edildi. Ya benim kaptanlık özelliğim zaten biliyorsunuz. Kaptanlık özelliğim her türlü. Her türlü. Havada, karada, yani denizde. yani öyle bir... Mesela Bruce Willis gibi 30 saniyede kaldırabilir misin helikopteri falan? Abi 30 saniye mi 40-45 saniyeyi bulur. Ben şimdi daha güven verici bir açıklama yapacağım. Benim biliyorsun... Ee, şey benden daha var. güven verici bir açıklama yap bu adam dedi ki 30 saniyede kaldırabilir misin ben diyorum ki 40-45 saniye bulur ne ya kadar 30 saniye, saniye yalan saniye. olduğu belli ben sadece şunu diyeceğim oktay benim biliyorsun utanmamı özelliğim olduğu için evet o helikopteri de hiç utanma sıkınma yani yanlış bir düğmeye ise de hay Allah falan diyerek hiç utanmadan sıkınmadan yalpalatarak sağ sola çarparak ben onu kaldırırım istediğin yere de 10 metre ültesi 10 metre belisi sini çünkü utanmam yok yani. Ama bu adam helikopter kullanmayı bilmiyor. Nasıl yapıyor falan filan. kardeşim diye kullanıp. Hangimize güvenirsin? Oktay, Oktay, bunun kararını sen ver. Vallahi helikopterde utanma özelliği yani çarpma özelliği pek şey olmaz ya. Sert sonuç Sen olabilir. bilirsin Oktaycığım. Orada zaten benim seçme durumum yok ya. Tabii, orada kendi Şatkanla mı olacak? Tabii canım orada kendini daha yetkin hisseden direkt şeye oturacak. Helikopterin sürüş şeyine. Ne denir ona ya? Can, pilot, illa, helikopter, pilot şey, yani. pilot mu i̇lla helikopter olacak diye bir kaide yok. Çeşit çeşit araç var dünyamızda. Mesela sen mesela Zart diye motoru binsen bu adam şaşkınlıkla bakar ben sana söyleyeyim. Şöyle bakar. Evet bak mesela motor olsa sepetli bir motor olsa ben ikinizi de götürürüm. Tam adamla aynı sepetli sepete bileceğimi ben baştan söylüyorum. Şehirden işte peşimizdeki adamlardan. Biz Bizi niye kovalıyorlar? Onu Nazi Almanya'sında olduğumuz için. Onların Almanların ancak çünkü sepetli motosikleti orada en son mu yapıldı? Çok güzel bir şey ya sepetli motor. Çok güzel de yok. Çok o kadar özeniyorum ki yok Ankara'da var bir tane bir var. Bir tane var. Onun da sahibi var. Onu var evet. Ya yani. ondan kaçacağız. <gülüyor> geri geri. O <gülüyor> <motosikletini çalıp> <gülüyor> Ya oldu. ondan kaçacağız. Benimle gelir misiniz? <gülüyor> bizi dinler misiniz? Benimle gelir misiniz? O değil. zaman ben bu sene zaten senenin başındayım. Vaktim de var bol bol. Bu sen senenin başındasın biz seneyi bizimle, bayağı bir ortaladık. Bizimle, bizimle bizi şaşırtmak için. Sizi şaşırtacak bir özellik edinmeye çalışacağım bütün 2014 boyunca. Ya da mesela bir, bir şey gelse dükkanımıza bir şey gelse sen sen Fransız sen... gelse falan. Evet. Bu adam çatır çatır Fransız konuşuyor. Şaşırmaz mıyız? Şaşırırız. Ama ben en çok şaşıracağım şey bu adama mahcubiyet özelliğinin yüklenmesi bu sene boyunca. Geride Bak bir, o da çok bir, enteresan yani. olur Ege için Mesela ya. bir utanma şey diyorsun, bir kızarıp bir mahcubiyet duyması. Bu, a, Ege mahcup oldun sen ya. Peki adam. öyle bir şey görseniz. Mahcup oldun? Şöyle. Mahcup değil utanma özelliğini diyorsun evet, değil ya, mi? Evet ama yani ben direkt utanma özelliği biliyorsun daha üst seviye. Mahcubiyetle başlayalım biz utanmaya. Şöyle bir şeyden etkileyebiliriz. O da şaşırtır musun? beni. Bir adam, mesela oturuyorsunuz dükkanda ben tamam. bir adamın yanına gittim konuştum ve mahcup oldum. Hı hı. Çok... çıktım gittim. Siz hemen koşup adama der misiniz? Siz ne yaptınız da bu adam mahcup ettiniz? ben ne yaptım değil mi? Ben sana koşarım. Öyle, Ege ben, ne oldu? Ben de adama koşmam yap. Şu anda sen de tanımlayamadığım bir bir şey var. Bir his var. İçimde bir his <gülüyor> var. Bugüne kadar hiç yaşamadığım Çünkü korkarım ben o adamdan. Yani benim mahcup eden senin seni... dükkandan şeyi bıraktırıp gidiyorsa bana kimlere ne diyecek? Hiç ben fıkra gibi adam o ya. Hiç gitmem yanına. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Amerika'nın Maryland Üniversitesi'ni biliyorsunuz. Maryland Maryland olunmaz eşim. sola girdim de oradan şey yapıyorduk. Sıra bakmayın. Evet. Teşekkürler. Ee, konuşma patolojisi uzmanını da biliyorsunuz. Kristina Hanım. Hı -hı. Hocam bir konuşma patolojisi, what ben... is konuşma patolojisi diye sorsalar ben ne ben... ben... <gülüyor> diyeceğim? Ne diyeceğim? Konuşma... Çok önemli öyle deme. Yani, Öyle deme çok önemli. Bebeklerde konuşma patolojisi ve yürüme patolojisi. Yürüme patolojisi diye bir şey var mı? Bende var mesela. <gülüyor> Valla duvarlara çarpıyorum yürürken. Bir de içe basıyor eğer o da bir patoloji içe İçe basma diye bir şey var mı? İçe basma olduğunu inanıyorsun da düz tabanlık olduğunu. tarafta Ortopedik var. Ortopedik ayakkabı giydiniz mi siz? Ortopedik ayakkabı çok iyi. çocukken giydirmeye çalıştılar attım. Kime? Kafalarına mı? annemlere. Niye attın Ben bunu abi? giymem ben ağladım falan Niye? filan. Niye? Çok bu i̇çe çünkü. basmayı düzeltmek için Sonra yıllar sonra ben böyle bir doktora ya bir niye, attın, sordum. niye attın niye attın Giymeyeyim mi? diye işte Çok Onlar çok şeydi ama ya Oktay Hiçbir faydası yok da dedi bana Doktor yani, iyi ki giymemişsin Yeni bilgiler ışığındaki doktor olduğuna güvendiğim bir doktor ee, Ya bizim kız da benim gibi içe basıyor Ne yapacağız dedim hmm. Hı. <gülüyor> Düzgün konuş dedi. Ne yapacağız dedim Hiçbir faydası yok dedi ee, öyle ya, İçmeye ilk, basmaya devam mı dedi İlk adım Şu ayakkabısı basmaya. diye bir şey yok mu İlk adım ayakkabısı Hı var. Tamam var. İlk adım ayakkabısı. <gülüyor> ne bileyim abi bu konuda ben biraz şeyim Diş biliyorsunuz yani. Gi giyilen ilk adım ayakkabısı var. Neyse konuşma patolojisi uzmanı e, Christina hocamız şöyle demiş. E, demiş ki e, Demiş ki ne be... demiş ki ne. bir güzel kullan artık, yani. artık ya. ya. Her sabah güzel demiş ki ne. Özel radyolar. <gülüyor> Christina Türkçeği Hanım bozuyor. demiş ki ne. Bugünlerin popüler tarzımızı. <gülüyor> Bebek dili kullanarak iletişim kurmaya e, çalıştığı çocukların <gülüyor> iki yaşına geldiklerinde Ailelerinin normal bir şekilde hitap ettiği diğer bebeklerden daha geniş bir kelime hazinesine sahip olduğunu ortaya çıkarmış. Pardon ben şimdi burada anlamadım. Çocuğumuza biz aguu aguu aguu böyle konuşuyor. Öyle konuşursan daha iyi öğreniyormuş. Daha böyle iyi iyi öğreniyormuş. De, değil mi? E, evet. Valla öyle diyor. Kitaplarda onu yazıyor. Hiç valla patolojik hanımefendiye gerek yok demeyeceğim. Tabii ki muhakkak ki ona da gerek var da. Biz de okuduğumuz bütün kitaplarda diyor ki bebekle diyor böyle diyor iletişim kurun diyor. Yan Onun dilinden anlayın diyor. Yalnız diyor yani tek bir şey Abartmanın var diyor, diyor sadece bebekle konuşurken onu kullanın diyor. Birbirinizle konuştuk herhalde. Havaya girip diyor birbirinizle öyle Bebiş, konuşma. Bebişim diye konuşmayın. O demin antipatik oluyor biraz falan diye böyle. Çok, çok çirkin oluyor hakikaten çok çirkin. Konuşusuna laf sokar pozisyonuna gelmiş Hristiyan hocamız. Böyle nasıl, bilimsel bir şey. o kadın şey ama bütün hep bunların arasında delirir o manyak gibi olur o kadıncağız. Yazık bütün ruhu kirlenmiştir onu. Bir de y çocuklar gidiyormuş buna. Yani böyle saçma sapan konuşuyorlar patoloji oldu efendim diye çocuk. çocuk çocuk çocuklar anlatıyormuş çocuklar. 10 aylık Bak ya. buraları ellerini göstermiş ellerime patoloji oldu demiş ya. 7 aydan 11 aya kadar bunu yapacaksınız abartmayın demiş. 4 yani. yani. ay mı yapacağız epitoplu? 4 ay. Oo, bütün yazı öyle geçiriyorum o zaman. Hadi iyisiniz gene. Hmm. <gülüyor> Bak ne dedim ben? <gülüyor> 40 yaşında patoloji oldum adamcığım. Vallahi bana da sabah sabah patoloji bulaştırdın. Ortada bir patoloji virüsü varmış çocuklar dikkat etmek lazım. Çok güzelmiş. O yüzden e, çok şey güzelmiş izle böyle. E, Oktay sen bunların yerini veriyorsun da yani. Benim tıp dünyasında <gülüyor> en sevmediğim terim akut. Akut mu? Aha. Bana biri söylese akut senin babandır diyesim geliyor. Vallahi diyemiyorsun işte doktor arkadaş. Hastayken diyemezsin Fastaykan diye. Diyemen akut Oktay, diyor ya. Oktay akut. vallahi bak diyor, diyemen. Doğru diyemen. <gülüyor> diyemensin. Oldu mu? Oldu <gülüyor> Diye Diyemez. Hastayken doktorun karşısında böyle duracaksın abi. Keşke ona başka bir şey bulsalar. Akut yerine mi? Ha. Akut. Akut e, bana böyle bir, tekrar eden, bir Bağırsak şeyi falan gibi geliyor. Böyle bir. Akut. Bana akut deyince Sana dedi, hangi doktor akut dedi ya? Vallahi şimdi söylemeyeyim ama akut arkamda dedi, yoksa... akut akut diye bağırdılar. Angut demiş olup da sen onu akut anlamış olabilir Öyle misin? Affedersiniz. Abi. Çünkü gülüyorlardı. <gülüyor> Angut dememiştir. kavas demiştir. <gülüyor> Evet, yürüyen hizmetinden <gülüyor> Olabilir doğrudur ya muhakkaktır O zaman e, üniversitelerden başlamışken Amerika'nın Harvard Üniversitesi'ne Tabii mi? ki Oktav, Bakıyorum valla hiç şey yapmıyorsun e, Ne derler ona üşenmiyorsun Bütün üniversite üniversite kapı kapı dolaşıyorsun Üniversite tanıtım okuyorum. günlerinde Oktay hep broşürler gelir Hepsi hepsi hepsi bana geldi. Biz atıyoruz onları. Adam atmıyor. Güzel, güzel. Bak oralardan neler çıkıyor. Okuyacaksın abi bir gün, yarın bir gün lazım olur. Yara ve yırtıkları saniyeler içinde tamamen oran bir ürün çıktı. Yapıştırıcı mı? Yapıştırıcı. E, yara valla... ve yırtık mı? Evet. Yırtık ne ya? Vücutta yırtık ne? Vücutta mesela şey cilt yırtıkları, cilt yırtıkları dedim. Yara değil de hani cilt çatlak, çatlak. mı? Çatlak. İki doğum yaptım hiç çatlağım yok. Mesela. Hemen süreceksin bu yapıştırıcı oraya. Hı -hı. Üç gün. Üç günde. 3 günde... bizim para alıyorsun, alıyorsun. İlk günkü tazeliğinde cildini muhafaza Hem ediyorsun. Hem ton farkı olmuyor güzel zımparalarsan. Yok ameliyatlar sırasında oluşan e, yırtıklar. Ama Aa benim ense yırtığım gibi mi? Damar, sindirim sistemi ameliyatlarında mesela dikişlerin yerini alabileceği bir e, alternatif Bildiğim olarak kadarıyla görülüyor kadarıyla kullanılıyor zaten ya. Hatta şöyle halk arasında kullanılıyor da mesela bazen bir yerin Yapıştırıcı var ya. Abi onu şey yapalım Japonlu yapıştıralım diye Japonluyor. Ben insanlar biliyorum yani. Sümüklü böceklerin yüzeye yapışma şeklinde esinlenerek mu? üretilmiş esinlenerek bu. Esinlenerek mi? Hı -hı. Bu nasıl yapıyor? Sümüklü böcekten esinlendik efendim. <gülüyor> o, o şekilde ameliyat yapıştırıcısı çok yakın zamanda da piyasaya sürülecekmiş. Onu nasıl Israrla kullanacak? Israrla isteyiniz diyor yani. Başka yerde kullanılır orada. olsa onu. Nerede, nerede kullanılacak ya? Mesela, Mesela pul, pul, alacaksın. pul yapıştırırken. Ne <gülüyor> diyeyim, pul yapıştıran mı kaldı ya? Var. Valla vardır be Oktay. Hala pul var. En vardır. son ne zaman pul yaladınız? Valla bir şey söyleyeyim mi? Tadını unuttum desem. Yani özlediğim tatlardan biri Zarfları de sen yalıyorum ben bazen bir pul Aynı tadı alayım değil, diye değil. Alakası yok Çünkü orada malzemeyi değiştirmişler, değiştirmişler. eski tadı yok Yani nerede ben pul yalayacağım Eski pullarda pul koleksiyonca gidip yalayalım Ne yapalım o kadar para verip yalayacağız Yapacak bir şey yok Çünkü bir nesil Koleksiyon pulları var PTT'de gidip onu sırf Onlar alamalık yalanmaz kalacak. ki Koleksiyon pulu. ucuzunda mı? Damga pulu falan bulmak lazım yalamak için. Eskiden o şey zamanları o bayram tebrik zamanları ne kadar acı doluydu ya. Bu şimdi Allah'tan şey. Ben çünkü babamın bir dönem sürekli böyle pul yalarken hatırlıyorum. Yok muydu şeyde, sizin evde aynı. o şey, yeşil kaplı turuncu süngerli şey? Maalesef Oktay, bizim durumumuz o kadar iyi değildi. Biz sıradan bir memur ailesiydik. E, tam memur ailesinde olacak şey o ya. Sizin, pardon özür dilerim, daireden mi çalsın getirsin? Çok bir sani, daireden mi çalsın getirsin? Onu senin hem annen hem baban çalışıyordu. Benim sadece babam çalışıyordu, Tabii tamam Tabii canım, çit maaştı bizim aile. Çünkü bunlar ya çit girdiği için bu çit adam maaştı. zaten çit maaşın tadını alan bırakamaz bir daha. Çok bütün Anadolu'da <gülüyor> konuşuldu bu ya, siz yakalamadınız mı? Çitme ağaçmış oktaylar. <gülüyor> yasa dışı bir şeydi o zamanlar en başta. Çitme Tabii ağaç Tabii Sonra normal karşılandı. Toplum normalleşti. Hepimiz demokrasilerde ileri seviyelere gelince bunu bünyemiz kabul etti. Neyse Abdülhamit'in uzay ağacından bahsedeceğim ha? size. Oh be, uzay ağacı mı? Uzay evet. aracı mı? Uzay ağacı ağacı ağaç. Ağaç dedim ben Uzaya ağaç. araçla değil ağaçla, ağaçla gideceğiz. gideceğiz. Sultan II. Abdülhamit'e İspanya Kralı. Zamanının İspanya Kralı. 1879'da Altı mantar meşesi fidanı göndermiş. Ne demeye getirmiş acaba? Ne fidanı? Altı mantar meşesi. Aa sana mantar meşesi demiş. Alı sana bu da mantar meşesi. Ee, şimdi ne demeye getirmiş Oktay Bey? Size soruyorum. Eski bir tarihçisiniz. Şimdi... Bir e kralın bir padişaha mantar meşesi. Üstelik de altı tane mantar meşesi. Ne demeye getirmiş yani? Abdülhamid Bunun bir şifresi olması lazım. Durduk yere sen bana altı tane... Değil altı tane. Bir tane mantar meşesi göndersen... Ben onun mantar meşesi olduğunu bilmem zaten. Bilmem zaten evet. Bilmediğim gibi de ne yapmaya çalışıyorsun derim. Bir tane göndermenin bir şeyi yok zaten. Bir tane göndersem ben sana yanlışlıkla <gülüyor> gönderdi herhalde bunu. 6 tane gönderince bir bakayım şey adrese. 2. Abdülhamit, o Mence İstanbul. 2. Abdülhamit'tir onun takımı. Vallahi öyle benim adrese gelmiş. 2. Abdülhamit İstanbul yazıyor. Bir kere tek gönderilmez. Tabii. Mantar meşesi çift gönderilir. Çift sayıda olur. Doğru. Ama takımı 6'lı Altı mıdır? 6'lı mantar meşesi e, sulh edelim anlamı taşır. 7 gül Gönlüm sende. Onun gibi. Mantar mesajları var. Aferin ge sizin Anadolu sesinde tarih bilgisi gerçekten üst seviyelerde. Teşekkür ediyorum Anadolu sesine bütün öğretmenlerine. Dostluğumuz köklü olsun. Evet. Sultan Abdülhamit de ne yapayız ya ne yapız dedim ne yapalım biz bunları Saraya düşünün. ekseydi. Saraya ekilmez. Her bütün. geleni saraya ekersen ne biliyorsun belki o ağacın içine şey koydular İlan şey yapacaklar. Bilmiyorum ben şimdi mesela meclisin yanındaki parklar ya meclis evet. parkı Evet. Orada bütün ülkelerden gelmiş ağaçlar var. Hepsi o yaşadı mı onu bilmiyorum da. Yurt dışından orada gelen ağaçlar mı? Bir mi? kere dolaşırken orada fark etmiştim işte bütün şeyler devletler bize hediye ağaç göndermişti. Bütün ağaçlar yabancı ağaç evet, bilmiyorum doğru. orada ama Belki öyle bir espri peşinde koşuldu da mantar meşhasıyla. Bir başladım. de mantar meşili benim bildiğim kadarıyla şeyler, e, kapaklı şaraplar daha değerli oluyor Mantar meşili tabii canım. ona her şaraba da konmaz. Değil mi öyle bir? Çok özel şaraplara konabilir. Sadece şaraba da konmuyordur. Başka amaçlar da kullanıyordur. İsterseniz haberimizi hep birlikte göz atalım. Buyurun. Fışt. Ne yapalım bunları ne yapalım diyen Abdülhamit fidanları İzmir torbalıya diktirmiş. Bu ağaçlardan biri sadece ayakta kalmış. Altıda bir. Altıda bir. Altıda bir. Bak. Oran da budur zaten evet, mantar meşesinde. Evet, 1975'te bu ağaçtan alınan tohumlarla Ege ve Akdeniz'de mantar 235 meşesi. bin mantar meşesi yetiştirilmiş. Çok güzel anlatıyorsun. Var uyuyacağım şimdi biraz sonra. <gülüyor> Torbalı fidanlık müdürü Zeki Demir mantar meşesinin değerini geç anladık. Mantar meşesinin kabuğu astronot kıyafetinden uzay gemisine otmobil motorundan... Isı yadıltımına kadar farklı alanlarda stratejik kurum kullanılıyor. İspanya, Hiçbirini yapmıyoruz ülkemizde. Ne İspanya ve Portekiz ekonomisine büyük öneme sahip. Türkiye'de bu işten para kazanmalı diyor Zeki Bey. Evet. Çok <gülüyor> önemli bir malzeme ya mantar meşesi. Siz Ma öyle diyorsunuz tamam, ama. Tamam 235 bin mantar meşesini bugün İspanya'ya borçluyuz. Sağ olsunlar var olsunlar. İspanya mı, Portekiz mi? Ben İspanya'dan geldiğini zannetmiyorum. İspanya kralı göndermiş. Ya İspanya kralı göndermiş de Port kralını tanımam diyor Oktay yani. Portekizden gelmiştir o benim şeylerime göre. Tabii mesela tamam bizler baklava yiyoruz diyorlar ki Yunan baklavası ya ne alakası var bu bizim baklavamız diyoruz. Hayır diyorlar. Ha Portekizlerde mantar, mantar meşesi. meşesi. Mantar meşesi <gülüyor> Mantar meşesi her yerde kullanılan bir malzeme. Tabii biz tabii bölüm'e abi. girdiğimiz zaman ilk uzun uzun mantar meşesi anlatılmıştı. İşte Oktay Otağımızın malzeme mühendisliğinde. mühendisliğinde zaten her şey bildiğim kadarıyla mantar meşesi üstüne kuruldu. Sonra teflona geçildi. Yani su. Benim bildiğim en önemli malzemeler Hidrojen. Su, hidrojen. Karbon. Karbon. Bir de mantar, mantar meşesi. Mantar meşesi. meşesi. Onu mu sembolü neydi mantar meşesi? MM2. Mş meşe olabilir mi? <gülüyor> mantar meşesi. <gülüyor> MM2 doğru. Mantar meşesi. 2. MM2 diye geçer. doğru Teşekkürler. Zaman, mantar ee... meşesini ayırdığımız saygı duruşumuzun burada sonuna geldik. Haftaya yepyeni ürünlerle sizlerle olacağını... gireceğiz zannettim ondan kestim Ege. Yani sen de benim saygı duydum Bravo tebrik Hı. ediyorum. Haftaya yine birlikte olunca dek hoşçakalın. <gülüyor> Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Hepimizin paraya ihtiyacı var ama bu kadar net şarkısını yazan adamı da 3'ün 5'in şarkısını yazan adam olarak ben deftere yazdım Aloe Black Şey defterine mi? O bakanlar defterin vardı senin tane <gülüyor> Nefis istiyor diyen yani bakanların olduğu sayfaya Oraya yaz Oraya yazdım Yarın öbür gün ortaya çıkacak Black beyaz zor günler bekliyor. Buyursunlar efendim. Yeni saatin başından hepinize bir kez daha merhaba sevgili dostlar. Ben bu paralel programdan rahatsız olmaya başladım. <gülüyor> <gülüyor> Niye rahatsız olmayı anlamadım yani zaman. Çok özür dilerim de Ege yani bunca senedir 15. senesine giriyoruz programı. Yeni mi fark ettin, mi fark ettin ya? Yani daha önce sen diyordun paralel program yapıyor Fahir. Bay Fahir'e hiç paralel program kabul edilemez diyordu. Ben de ispat et diyordum ya öyle bir şey olur mu? Nereden çıkardın paralel programı diyordum. İşine geldiği Şimdi zaman, evet. tamam. Eski, Şimdi rahat eski demeçlerimi yüzüme vuruyorsun valla. Aşk her şeyi affeder mi <gülüyor> sorusunun cevabını arayacağız bugün hep beraber. <gülüyor> <gülüyor> Aşk her şeyi affeder mi affeder mi affeder <gülüyor> Gerçekten Fransa'nın First Lady'si Valéry Hollande'ı affetmeye çok yakın. Bitmedi değil mi o olay? Vallahi ya, Fransa'daki hı. hadise mi? Tabii. Tüm dünyayı. Şimdi esas... net aldatma var mı yoksa kıskandırma falan gibi e, Yuh derler var, var. ne demek net aldatma var mı? Kask var diyorum ya. Kask varsa kesin aldatma vardır. Korunuyor yani. Yani muhakkak ki. E, Valéry'e yakın kaynaklar First Lady'nin Cumhurbaşkanı sevgilisi e, Hollande'ı her, her an affedebilirim. Diye. Çünkü 2-3 gündür sürekli şey dinliyor. Sil baştan, <gülüyor> sil baştan başlamak şey, gerek var Bana gerek zaten Türkiye'den işte. o şeyi <gülüyor> o, o Şey demişler ya valla Bir de Sezen dinletmişler bol bol Zaten bütün kirini pisini akıtmış kadın Demiş bir kendimi bir değişik hissediyorum Hanımefendi onun adı bir kere denişik hissediyorum <gülüyor> Onu önce düzeltelim Merak etmeyin ilişkiniz eskisinden de kuvvetli, kuvvetli devam edecek demiş e, Niyetini bilmek istiyor Olmazsa da sil başlığını kibariyeden dinlesin Yani en kötü ne olabilir ki Olandı, e, Olandtan e, açıklamalar e, bekliyor e, bu Valeri. Bana en azından bunu borçlusun. E, hayır, en azından bir açıklamayı hak etti mi düşünüyorum Oland. Oland mı diyor? Ne diyor? Olandın soyadı ne? şey o, adı neydi? François Fransoah mı diyor? Ne diyor? Oland. Suyum diyormuş, suyum diyormuş. O da ona, ona Fransız, ötem diyormuş. Suyum neydi Fransızcası Monamour Monamour ya iyi gel, söylesene, o kadar Fransız kültüre gönderdi seni. Hatta gönder dedik, evet, Öde tuvalet diyormuş. Öde tuvalet, öde parfüm. Bu arada başka kokun... iddia var biliyorsunuz. O olayla ilgili. Ha şey eski sevgilisi şey yapmış. Çöp çatan. Diyor. Çöp çatan. Ha onu söyle, sen söyle. Neymiş o ya? Çöp çatanlık, çöp çatanlığı kim yaptı? Üçüncü kadını kim soktu? Evet. Kim soktu? Denkleme. İlk ilk kadın, ilk hanfende Segolan Royal. Hmm. Ségolène... Eski, eski eski politikacılardan. Segolan Royal. Irak o bilmiyorum Fransa'da şeyi hala devam Politikayı ediyor. mı? Da. Politika Hı -hı. bırakmaz o seni bırakıncaya kadar mafya gibidir. Ay Politika Fransa gibi. kaynıyor dediklerinde konuştukları konuya bak ya. Vallahi Baş kadının intikamı mı diye konuşuluyor şu anda. Bizde Ananas konuşuldu şu anda. Twitter'ı aç Ananas espirileri. Niye Ananas? İşte dün tapeler çıktı. Da. Tapeler yeni çıktı. Adını yok mu? An Uganaz. Uganda'dan anamaz. Yeterince sembolümüz yokmuş gibi yeni sembol. Almanya'da yani. Hamburg'da tuvalet fırçasıyla aletler tek sembol. Şimdi ben bir tane var. Sahip bana. çıkıyorlar. Yani burada ülkemizde ülkemiz değil de zengin, Ülkemiz zengin. Ülkemiz sembol. Sembol. Yani. sembol yani. Evet. olduğu şey olduğu için herhalde. Sümer çok mi çok fazla diyorsun şey oktay? Sümer. Mesopotamya deyince çünkü benim aklıma Sümer geliyor. Mavera Ünlühir mi? Ün Nehir Mavera Ünnehir olabilir mi? Ün Nehir. Evet, Mavera Ünnehir. Evet ya. Unutulan yani, bölgeler arasında. Unutu, sahip çıkalım. Mavera Ünnehir'e sahip çıkalım. Neresiydi Mavera Ünnehir? Dıcla ile Fırat arasında, Dicle o bereketli. Tam o kesiştiği Hayır. bölge Hayır arasındaki o güzel böyle baklava dilimli yer. <gülüyor> Gösterme gibi <gülüyor> olmasın. Segolen Royali e, çöpçet sonucunda başladığı iddia edilmiş. Hanımı mıydı ee, Segolen Royal? Hayat Fransız. arkadaşı ve dört çocuğunu annesi diyelim. Hanımı mıydı tam emin değilim. Bu adam hep dost hayatı mı yaşamış? Bu adam valla nasıl böyle güzel. müze huyundan... Huyunu yani... seviyor Fransızlar bunu ne yapsın? Bunda bir şeytan tüyü var bu hınzırın derler ya. Hakikaten şeytan tüyü var. O dönem. Olanta. O dönem 2000... değil her dönem adam baksana. Şimdi de bile bakıyor görsen yüze bakıyorsun nur yüzlü. Pamuk gibi bir adam, gözlükler, elini falan elemiş, dersin. Elini asmış zannedersin ama. Falan. Vallahi elek arkada böyle tırda hani böyle şey ne dersin? Çingiraklı yıllar, şey yapar ya arkada. Vallahi Fransa olan öyle bekliyor arkada. Eleği ben eleği zaten ilk başta insanın kafasına atarmış, ne olduğunu anlamadan. Seni hop sizi hop Ay bir anda kendimi Oland'ın... Politik gerilim de var yalnız. Yani bu dört insan arasında. Darbeci miymiş? 2000, 2007'de Cumhurbaşkanlığı adaydı biliyorsunuz. Segolan Royal. Hı hı. Yani e, Fransa Oland'dan önce Segolan Royal tanınıyordu Fransa'da. Öyle bir şey vardı. O dönem e, sonra işte bir kampanya sırasında bu en son hanımefendi destek vermiş... Evet. Ee, daha doğrusu babası destek vermiş. O aracılıkla tanışmışlar. Neydi en son 20 yaş küçük olan diye bahsedilen hanımefendinin adı? Julie. Ha, Jules Julie. Julie, Julie. Julie, mi? Ne okunur? Julie mi okunur. Julie mi okunur. Julie diye okunur. Julie. ya işte hepsi monamour. Ondan sonra e, Oradan, falanlar filanlar falan ya falan. ona destek vermiş. Ona destek Biz Onu da desteklemiyoruz. Onu niye seçiyoruz? Nasıl diye. destek verdiğini çok iyi biliyoruz. Şimdi bir diyerek... barışma mı gündemde? Vallahi, yani barışma değil bu sil baştan başlamak Fransız gerekiyor. Fransız halkı kimi tutuyor? Fra Herkes jüliciymiş. Yani olandığın yanında mı? Çünkü öyle oluyor ya ülke bölünüyor kadına çok büyük haksızlık etti diyenler vardır. Vallahi. Genç kadın güzel tabii adam şey yapacak diyen vardır. Eski kadına ayıp etti diyen vardır. Ya, ya da o kadın zaten gözümüz tutmamıştı neyse kurtuldu first lady'mize. First day'de olarak o kadını kendimize yakıştıramıyorduk diyenler vardır. Bence, Nedir Fransa halkının Frans, şeyi? Fransa halkının durumu ne bilmiyorum ama biraz belirleyici bir şeyler olması lazım. Ben e, en kısa zamanda bir mektup, varış mektubu yazmasını tavsiye ediyorum. Bizim gördüğümüz Doğru. o Fransa olan bir mektup yazsın. Yakın Kendisine yakın bir e, aracı olacak. İkisini Veya de Facebook'ta bir şey yapsın. Ne? Güncelleme yapsın, durumunu şey yapsın. Sil baştan koymak yetmiyor yani. Oraya bir şey giden gitmiştir gittiği gün bitmiştir o beni değil ben o, o ben demişti demiştir diktir, eğilme, eğilme, dik dur eğilme yürü yürüyün de devam edin diye böyle bir şey yazsın. Ben bayağı güzel paralel programı seyrediyorum. Yani benim programı bıraktım vallahi Aslında doğru söylüyorsun. Sana paralel, bana <gülüyor> paralel olur. E sana paralelse, bana da paralelse demek ki... Çok güzel, ki... matematik kavramları çok güzel oturdu ya çok ülkemizde. Bir dönem TEH çok güzel evet, konuşulmuştu. Paralel. Paralellik kavramı. Zaten Şimdi temel paralel... geometri bilgileri bunlar. Yani. Bunlar evet bilmesi lazım ama. Genel, Genel olarak da yamuk. Gene geometrik gemuktan bahsettik. O konuya şey da var. galiba kabullenilmediği için girilmedi. En sonunda bitireceğiz değil mi? Yamuk. Yanbaşılar bitiriyoruz. Muhaffet olmadığı için <gülüyor> ikimiz de o konu, o konu tam şey yapılmıyor. Bu arada Cristiano Ronaldo altın top ödülünü aldı. Aa, ben Ronaldinho'nun Beşiktaş'a gelmemesine ne kadar üzüldüğümü hiç yayında ifade adam etme şansı bulamadım. Ronaldo diyorsun Oktay. Nasıl adam adam Beşiktaş'a gelecek Ronaldinho diye, diye... Ya, o dosyasını şey ya. açtı hemen başladı. Yani Ronaldinho... Hatta 6 harf. Türkiye'ye gelseydi herhalde Türkiye'de bugüne kadar en sevilen futbolcu olma şansını yakalayacaktı. Ya Beşiktaş taraftarı mı? Böyle sevimli, iyi futbolcu falan filan böyle bütün Yaşlı, çok sevilen futbolcuları olgun, düşün. Yani Alex yani. var şu anda efsane en çok sevilen. Evet. Ondan önce kim Beşiktaş'ta şey compare edeceğim de değil. De bizi düstur'a götür. Paskal Nouma, Paskal Nouma gene efsane seviliyordu işte. Schumacher şu, öyleydi. Vay Ege'den Ama... beklenmedik açılımlar. Yani ben Bayağı şu anda Ege gitti ya. Ege Kayaca'nın futbol programını zevkle takip ediyorum. Teşekkür herhalde. ediyorum. Ama şey gelseydi Ronaldinho gelseydi başka bir şey konuşmazdık. Yani ben olsam gündem değiştirmek adına borsadan yani çünkü bu gündemde borsamız şey oluyor falan oradan bir ufak destekler falan atsalardı getirselerdi. Kaç Ronaldinho gelmedi Ronaldinho'nun abisinden bence şey oldu ya ben çok bilmiyorum o konuyu ama ben... abisi girdi böyle bir araya birileri gelince aileden olmuyor. olmuyor. Bir şey Ol soracağım Ronaldinho Ronaldo'dan daha mı iyiydi? Onlar ayrı... Dönemler... Aynı takımda mıydı yoksa ikisi? Yok onlar aynı... Yani... Sen bakma ikisinde de futbol adına, ay Ayrı dönemlerin adamları. Ayrı dönemlerden. Tabii, tabii. canım şimdi Ronaldo şimdinin artık şimdi. yıldız şeyi. O eskinin yıldız şeyi. Gerçi Ronaldo da aslında şey aynı ya. Tabii canım biri Barcelona'da oynarken öbürü de Manchester'da oynuyordu. Ronaldo da eski canım. Messi değil eski. mi şu andaki adam? yok canım. Hepsi ikisi de hepsi. Aynı üç aşağı 5'lik görür. Soruyu tam olmadığı için soruyor. Şu andaki adam. Şu andaki adam. Eski adam. O ne adam. demek oldu, Ondan bakıyoruz. Zaten bu futbol programı kaldıralım ya. Böyle program mı? O adam vardı. <gülüyor> Olur mu ya? Ne vardı? kadar seviyeli futbol. Eski adam vardı. O şeyin. Ona da şey yapınca otomatikman her futbol programı seviyeli olduğunu iddia ederek yayına başlıyor televizyonumuzda. O yüzden televizyonlarımızda bence biz de ne konuştuğumuzdan ziyade Sevi seviyeli futbol programı Sevi yaptığınızı iddia yok, Gürültü yok. Sadece programdaki tek gerilim bir isim hatırlanacak mı, hatırlanmayacak mı? Altın Top ödülünü annesi, sevgilisi ve kendisinin ağladığı duygusal ortamda kabul etti. Herkesler ağladı. Beraber bir gitmişler. tek Messi ağlamadı. Portekizli 4 yıllık e, Messi saltanatına da son vermiş oldu diyerek verildi. Altın top Altın top Ona ödülü 4 senedir Messi'ye gidiyormuş. altın top gidiyormuş. ödülünü vermemeliyenin sebebi Messi'nin o giydi geceye giydi. affedersin, smoking, kırmızı smoking giyidir mi ya? Üstelik de parlak, parlak kırmızı Hangi smoking. Hangi geceye Ama girmiş? Futbolcu modu anlayışı diye bir şey demek ki tüm dünyada var. Tüm dünyada. Hakikaten bizim futbolcuların da bir dönem özel bir marka, bir çantalar biliyorsun. Aa Çok futbolcu. Hayır ya kötü değil ki, bordo. Kırmızı bir tek değil, şey bordo. var. O, o da, da kalısı toparladır herhalde. Sen minlisin bu konuda biliyorsun. Niye? Kadife takım elbisenden dolayı. Yo bence çok güzelmiş yani şimdi Messi'nin takım elbisesine gölge düştürmeye çalışma. Ya yalnız kalmış baksana orada bir fotoğraf koymuşlar. Bütün evet, kızlar Ronaldo'nun yanında. Bu böyle tek başına koltuğa oturmuş. Koltuk da kırmızı zaten. Kaybolmuş. Bu da kırmızı. boar demeyemedim de hiç mi birisi buna? Boğa. koltuk da futbolcu evrensel olduğu bir tek şey var. O e, karısı Poş'un kocası. Ne? Ne? Porsche Spice var diye onun kocası bir toparladı İngiliz. Spice Girls'ten Beckham diyor ya. Beckham, Beckham. Bir o da o da karısı sayesinde doğru düzgün giyinen bir adamdı. Onun dışında bütün futbolcular hemen bütün adamları zaten karıları giydirmiyor mu? Öyle de diğerler bekar mı ya da bekar nasıl yaşamı, şey yapıyorlar falan bilmiyorum ama yani futbolcu şeyi bir garip. Oktay Demirci ben gittim diyor. Ee, müsaade ederseniz. 2 gün bitmiştir Oktay Demirci. Biz onu değil o bizi kaybetmiştir. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Yürüsünler efendim. Espriler, şakalar diye ben dinleyicilerimize müjdeyi verdim. Başka bir şeyle çıkmayalım lütfen. Ege biliyorsun 45 yıldır sigara içen adamın şeyi vardı. Onu bir isterseniz eski kayıtlarımızda var. En son 5 yıl önce mi girmiştik o? Hı hı. Onu bir giye, girebilir miyiz tekrar kayıtlarımızdan? Tabii. Çık, çık, çık, çık, çık. 45 senedir sigara açıyordum. Bugüne kadar hiç zararını görmedim. Çok güzel ilk yükün gibi çünkü sigara 50 yıldır zararlı. <gülüyor> Tütün kullanımının insan sağlığına zararlı olduğuna dair ilk raporun üzerinden bugün tam 50 yıl geçti. Yani ee, çok şeyler değişti. Kaç oluyor 1900? 1964. 64 64 senesinde ilk e, çıktı. 1993'te ilk yasal uygulama. Dünya üzerinde sigara yasağına dair Vay ilk be, yasal çok, uygulama. çok iyi direnmişler ya. Fakat. <gülüyor> Vallahi çok yok iyi. Yok ya bir şey yok. Ne ya Bursunları... biraz öksürtür de o her şeyde oluyor. Mesela kışın bende de böyle şey yapar yani. Tostla... Çorba da bir insanın boğazına dokunuyor değil Güzel insan... mücadele etti ee, hakikaten. Kaliforniya eyaletinde başlatıldı ilk 1993 senesinde T Arnold'un valiliği zamanında. Doğru. Ee, eyalette kapalı yerlerde sigara içmek yasaklandı. İçenlere Arnold Schwarzenegger geldi elleriyle o sigaraları birebir müdahale etti. Dillerinde, ellerinde söndürerek mücadelesine başladı. Yılda yaklaşık 6.26. 6,5 ya tamam. Siz, siz, <gülüyor> <gülüyor> siz güzel atınız da. 6,5 trilyon lira. Yine ee, yine zarar ettik. vallahi ya. gene zarar gene zarar. Kardan zarar mi? ettik. Ee, 6,5 trilyon ne oldu? Zarar mı oldu sigara? Hep zarar suçuna? oldu. Tüketilen toplam sigara sayısı gün be gün o kadar arttı ki 1980 e, yıllarında işte bu kaç adet olduğunu söyleyemeyeceğim ama yani iki katına kadar çıkmış. Yani iki katına kadar. Türkiye'de hala. mi? Hala. Yani Türkiye'de sigara kullanımı normalin altında giderken 80'lerde yabancı sigaraların gelmesiyle uçuşa geçmiş. Yani. Öyle bir şey. Yani çünkü hiç Türk sigaraları eskiden şey yani sigara o kadar yaygın değilmiş de. Yabancı sigaralar bir de reklam ile girdiler ya onlar. Hmm. O zaman hakikaten normal artışının iki üç katına çıkmış bir anda. Ege kayacan bunları aman neler söylüyorsun o vallahi dönem. Bir o zamanın dönem... canım millet ciğerlerimiz bayram etti diye dolaşıyordu. Vallahi hakikaten öyle dolaşılıyordu. Mesela küçücük çocuklar olarak ama sigara reklamı seyrettik televizyonlarda. Onu da hatırlayın. Televizyonda kovboyları nasıl? gördük. Şahım i̇şte, canım. Dedeler koyboy. Sinema gecesi. Keşifçileri gördük. Böyle şık adamları gördük. Maceracılar gecesinde. falanlar filanlar. Hep onlar Bir... sayesinde bizim verdiğimiz paralarla gittiler, yediler, geldiler Şarkıların işte. isimleri sigaralarla anıldı ya şu gecesi vardı ya onun ha, müziğini e, istiyoruz biz e, diye. Doğru. Valla öyle şeyler hep böyle. Linda a, Honstadt. Linda Honstadt çalsak mı acaba ya? O hava nasıldı? Yani Türkiye'deki alanı olmasın diye yıldır öncesinden neler neler yaptık. Üçüncü havaalanına karşı e, neler oldu? Evet. Patates bu arada. Ya e, ben şeyden biz çok büyük badire atlattık yani aslında şaka maka. Neydi? Bak üçüncü havaalanı olacak diye neler neler oldu Türkiye'de. Ankara'da cephe boyaları değiştirildi. O kadar hizmet var bugün başbakan açılışını yapacak. Yani boyamalar falan yapıldı. Bunların evet. karşısına hiçbir şey çıkmadı. Bu ya da yaptılar önüne geçildi. Bilmiyorum Köpekler köpeklerde saatler var onların açılışı 214 var. 214 açılıştan bahsediyorsunuz değil mi? E, evet. 2014'te 214. Yani dış cepheler falan yapıldı. Hı hı. Keşke 2014'te 2014 tane bulamadılar mı ya? Ne olacak yani? Yani bir iki binayı daha boyasalardı keşke açılışı. Tamam biraz daha fazla gelebilir ama bir şeyler açılacak. Ampuller ileride. değiştirilebilirdi. Ya yani yani çok özür dilerim otos... sayı sayı arttıracak diye de herhalde abuk subuk şeyler yapmasını da beklemiyorsunuz herhalde. Mesela yani. 2014'te yılında 2014 ampul değişiyor veya floresan değişiyor. Yani floresanlar ampule dönüyor. O şey olur bir şey abi. O zaman da ideolojik, olur ideolojik olur. olan olanlar şey diye eleştirirdi onu. 2014'ü bulmak için şuna bak, ne yapmış ampul değişse. Şimdi şimdi öyle bir durum yok. Şimdi neye ihtiyaç varsa o yapılıyor. Ve 214 tamamen bunun tesadüf olduğunu iddia eden de pardon yani bunun mahindarlar olduğunu iddia eden de müşteriydi. Dönsün bir baksın. Dönsün bir aynayla ile kendinde yüzleştirsin cümle biraz bozuk olabilir. Onu Ama kendisi, herkes mesajı aldı. Onu aldı. herkes bir düzeltsin öyle bir baksın aynaya mesajına ya. Patates patates. Oktay patates diyor. Patates Başka diyor. bir şey demiyor. Patates patates, diyor. patates. hem diplomasi de hem ekonomide. Oktay bu hafta sonu aracı olarak 4 kilo patates aldım. Vallahi çok güzel yaptı. Çünkü 3 fari. kilo 10'du. 4 kilo 10 verirsen alırım dedim aldım. Tarlada 70 kuruş. Tarlada 70 kuruş. Kilosu 3,5 TL'yi geçti. Nereden geldi bu para Oktay? Ee, birileri stoklamaya başladı patatesi. 5 lira canı fena yanacak. Bence patates kartla olsun. Mesela ben soğan kartıyla gidip patates alayım. Bir çok, şey söyleyeyim çok mi? Çok güzel fikir. Yani baba, Beş lira olacak pek çok diye... gencin başı yanacak benim gibi evet. babamın soğan borcundan dolayı. Böyle bir tevessül edenler varsa stokçulara sesleniyorum yapmayın ya. çoluğunuzun çocuğunuzun rızkını yemeyin. Şu anda stoklanıyormuş patates stoklanıyormuş. Stoklarla sınırlı. 5 lirayı aştığı zaman biz bunları e, şeye, piyasaya veririz diye. E, bizim patates kızartması fiyatlarımızından da fark etmişsinizdir. Yani yansıyan değil ama bizim alış fiyatlarımızın da ne kadar arttığını ne herhalde ne kadar arttı ne ipimiz gayet iyi biz diyoruz. stoklayamadık yani şu patates şeyini doğru vallahi vallahi fiyatları... bunu kumpiri yiyenler düşünsün çok affedersiniz kumpiri yiyenler kumpir düşünsün o zaman. patatesli gözleme yiyenler efendim patatesli poğaça göreceksin o patatesli poğaça simidi geçecek doğru o zaman simidi herkes simidi geçecek adam gibi peynir koymaya başlar belki e vallahi Biraz daha katıl. patates sartarsa yani bu fırsat Ege'ye yaradı yani çok özür diliyorum da o patatesin kıymetini bilmiyenler Haşlanmış patates. Millet bütün millet ishal olsa var ya. Belki lan. onunla ilgilidir ya. Çünkü bu virüs dolaşıyor ya. İshal oldu herkes haşlandı. abandı. Patatesi... Haşlanmış patatesi abanıyor. Bir şey diyeceğim. 3,5 lira mı oldu gerçekten şu anda patates ya tezgahta? Pazarda 3,5 lira mı patatesi? 3,5 lira. 3 kilosu 10 lira Oktay. Bunlar şaka rakamlar değil bildiğin var, yatırım korkunç an... rakamlar yani yanında iktisatçı var bu konuda bu sene e, fasulye ve patatese yatıran ve susama yatıran iyi kazandı valla kazandı ya ben seneye roka ve e... pancar yumurta <gülüyor> da diyorum. yumurta da çok ama yumurta stoklanan bir şey yumurta değil galiba değil mi? yumurta <gülüyor> stoklarla sınırlı oktay ee, bu arada patates diplomasiye de girdi. Patates ee, diplomasisi. Valla öyle. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry ee, dün bir dinleyicimiz göndermiş bunu. Sağ olsun. Rusya dışları Bakanı Sergey Lavrov'a bir kutu içinde iki büyük patates vermiş. Bu ne demek bu? Avrupa patatesi patatesi ayrı. Botkanın özü patates. Bir de şey patates, tatlı patates galiba bu. Ha olabilir. Yani uç, bizim uzun, uzun ülkemizde oluyor. olmayan bir patates o. Bizim ülkemizde zaten hiç çok patates çeşidi yok bizim ya. Bir niye patates, incir ve patates, bir, patates bir çeşidi var? Patates var, evet, bir, bir kur patates evet, var. Evet ya bir sürü patates var yurt dışında. Niye bizde yok onlar? Yetişim Bunun hesabını acaba? soralım ya Oktay Gidip hesabını soracağım ben bugün üreticiye hesabını soracağım bunu. Hep yamuk yumuk hep aynı patatesiyiz Yamuk biraz yumuk olması değil ya böyle biraz çeşit olsun Bir şey olsun ya büyük bir kutudan iki patates çıkarmış John Kerry Ama ödemiş patatesi diye bir gerçek olduğunu da asla unutmayın Tabii ki unutmayın Ülkemiz onu. bir bor bir de ödemiş patatesiyle Bugün dünyaya hakim olabilirdi Ama ne yaptı? kıymetini mi bildik Adam tatlı patatesiyle dünyayı ele geçirdi Kimsenin gıkı çıkmadı Tatlı evet. patates tatlı Tatlı tatlı tatlı tatlı patates yetişme taklidi yapayım mı? Yapsana. Tatlı tatlı tatlı tatlı tatlı. Ay çok güzel oldu. bu. Çok hafif omuz oynatıyorsun çünkü patates yatarak. Vahir sen bardağın içine falan bakıyorsun. Ben Kaçmak ba için oldu. Bardağın içine kaçabilir miyim diye bir baktım. Bir de keseli bir yapsana Ege ya bir daha. Keseli keseli keseli. keseli de keseli diyecek. Ha doğru. Pardon. Sevgili dinleyiciler ne olur keseli ya de yaptık mı? Keseli keseli. Yaptık mı? Yapma deyin ya. Yapmayın ya. Hamamda yapayım. Bir daha bir şey de bana ben 40 yaşında adamım falan diye. Bir 40 adam değilsin. 40 bir yaş... adam değilsin. Kırk yaşının olgunluğuyla de yapıyorum ben bunu. Neyin kırk yaşındasın sen daha? Dün oh. daha iki senem var senin. Olsun. Yavaş yavaş keseli keseli kırka <gülüyor> da... kadar dayanacağım. Adam kırka gelmeden keseliye bağladı ya. <gülüyor> Arkadaşlar lütfen patates konusunda biraz ciddiye alır mısınız? <gülüyor> lütfen patates konusunda dönebilir miyiz? Orada çünkü hoş bir sohbet oluyor. Paris'te bir araya gelmiş John Kerry ile Sergiy'le. Ne oldu Yay çepi programını açsana Ege ya. Ver, aç yay çepi ya. Çep ya. 103.10. 14 frekansına yayın yapmaya devam edeceğiz. <gülüyor> ya şey yapın şu Paris'teki patates hadisesini siz anladınız mı ya? Anlamadım ben. Onu ben de anlamadım. Anlamadım. anlayacağız işte. Onu John Kerry'e sormuş soramamışlar zaten. John Kerry'e sormuşlar dakika, neden saçım beyaz demiş. Sana da benim gibi çektiren mi var demişler. Rusya Dışişleri Bakanlığı basın direktör yardımcısı Maria Hanım'a sormuşlar. Ne oluyor falan niye şey demiş. Ama ne bileyim ben demiş bunların kendi aralarında bir şey. Kendi aralarında gülüyorlar. Kendi <gülüyor> aralarında şey Allah Bunun Allah. Bunun güzel bir işaret olduğunu ümit ediyorum demiş hanımefendi. Ah oh, Maria Maria yordum patates beni Maria. Patates verilen miydi Maria? Ha tabii o taraf. Doğru Rusya Dışişleri Bakanlığı'na verildiğine göre. Ee, Ve istenmeyen adam mı ilan edildi ne oldu patates verilen? Patates vermedi. verilen taraf mı olmak istersiniz? Veren taraf mı olmak istersiniz? Patates verilen taraf olmak isterim ben ya. Modern Sabahlar Modern Sabahlar modern Sabahlar İyi insanlar, modern sabahları son dakikaları bunlar. espiriler şakalar. Buyursunlar. Hmm, hmm. Bir kere daha söyleyelim. Az önce konuştuk ama 214 tane bugün Ankara'mızda. 214... Ne var? Açılış var. Açılış, Açılış var. Açılış, Açılış, Açılış. Tadilatların açılışı, boya padanalar falan filan. Köprülü kavşaklar. Köprülü kavşaklar, saatler. Kültür merkezi. Saatler, kültür merkezleri. İtfaiye... İtfaiye, kültür merkezinin dış çepe boyası mı? İtfaiye ek binası, 3 tane ek Hı -hı. bina açılacak. 6 e, binanın nesi yapılacak? Düş dış çepe değil. Tadilatım mı? Hayır. Su tesisatı. Dış cepheyle ilgili bir şey. Elektrik Şıklandırma desek daha doğru. Ampul takmak. Ee, ondan sonra 4 adet dış cephe nesi olabilir? Tamam ama yenilenmesi. Ee, onun dışında 91 adet ne dura? Otobüs durağı değil. Dolmuş durağı. Hayır. Taksi Taksi durağı. Ee, peki soracaksınız minibüs durağı yok mu? Hayır herhalde. var. 9 ee, tane minibüs durağı var. Ee, saat kuleleri açılacak. Kule derken Kule değil, onlar biraz saat çubuklar. bizde 3 aşağıdan yani ikimiz üst üste çıksak. Niye yok böyle ya, şey yapıyoruz bilmiyorum üst aynen bu. gerek yok herhalde. Birimiz birimizin omzuna çıksa aynı işte. Ee, 26 adet saat kulesi var sevgili dinleyiciler siz bu arkadaşlarıma bakmayın. Ee, güneş enerjisi klorlama tesisi olacak. Klorlama mı? Klonlama mı? Klorlama. klorlama. E, tabii ki bir adet yüksek teknoloji olduğu için. High technology, high tech diye geçer. Ee, bir tane yeraltı barajı. Yeraltı barajı derken depo gibi herhalde <gülüyor> diyecek olanlar depo var olan. ama hayır değil su deposu farklı üç. Peki e, hep böyle mi? E, böyle tesis mi? Hayır, tabii ki hanımlar lokali, hanımlar ee, lokali açılışı Dev var. Dev bir hanımlar, Türkiye'nin tüm hanımlarını alabilecek bir lokal. Bir tane hanımlar lokali e, e, açılışı da bugün olacak. Ve tabii ki Ve orada da Amerika, olan... oynanacak Amerikan olar için de e, deste deste iskambil alınmış. Ve bezik tabii ki yani bezik bilmiyorum çok kaybedilen bir değerimiz. O beziye tekrar gereken önem verilsin. Toplumdaki bezik Kültürü şu anda alt seviyede. Alt seviyede. Çünkü bezik, bezik tahtaları da işsiz kaldı. Evet, yani bazilar. Bezik, bezik tahtası bezik uzmanı diye yazıyordu eskiden. Ne şimdi bezik oynanır oldu. Evlerde bile bezik oynanmıyor. Bugün bir ebeveyn, bir ana baba, bir sevgili eş dost neyse artık. Bezik oynayan kadınlar bezik... şiirlerde kaldı. Evet. Nasıl ki uçan kadınlar şeyde kaldı, mazide kaldı, Mazi kaldı öbüründe şiirde kaldı. kaldı. Herkes bir yerlerde bir kalıyor. Kaldı. Ee, o yüzden e, ve ben bu saydığım şeyler arasında köprülü kavşaklar, üst geçitler falan yok. Onlar zaten artık bir klasik. Fix. Onlar fix. mimari değeri. Bir dediğime bakmayın. 7 köprülü kavşak, 10 üst geçit. Ee, bu toplam arada, edeyim mi ben? Toplam edeyim topla, mi? Topla. topla. Toplam, toplam. bir saniye. Kaç çıktı Fahir? 4. 26. 28 3, çıktı. 8, 3. 200 214. Vallahi doğru. tam sonuç da çıkıyor. Bari, bravo. E, 214 açılış yapacak. Ege arada... mesela bir yaklaşık sonuç buldu. Bu puanları ben aldım. O şeyi katmadı da ondan fahir. Ankara Kalesi Turizm Bürosu'nu. Bir tane o açılışı. Büroyu aç ha. Büro'nun da mı açılış? Büro'yu söylemediniz bana. Ondan 213 bulmuştu Ege. Onu düzeltelim. Bu arada Anadolu Bulvarı'ndaki bu köprülü kavşak mı o? Tam... O karşısına karşısında İstanbul yoluna doğru giden hı hı. şeyde bir köprülü kavşak yapıldı ya. Bu. Evet, evet. evet. evet ben şey değil mi? Bence köprülü kavşak. Onun adını biliyor musunuz? Ne Milli olduğunu? İrade Köprüsü. Ha, ben bilmiyordum onu dün öğrendim Aa, ya. Öyle açıldı o. O dahil mi acaba bu köprülü kavşak? Onun da açılışını bir daha yapsınlar. Ya. O zaman 12 sensinler isminden dolayı. Doğru. Bir iki mükerrer açılışa girer. Biz hesabettik 216 diye şey yapalım. Haber Açılışı verelim. Ne giderim. O zaman tebrik ediyoruz herkese ee, özellikle de e, dış cephe uygulamalarını ve <gülüyor> turizm ofisini açanları e, hizmetlerde sınır olmasın. Türkiye normalleşmeye devam etsin. Hizmette alternatifimiz neydi? Sonsuz hayal Sonsuz. gücüyle sınırlı. Ee, yarın sabah <gülüyor> yeniden beraberiz. Hoşçakalın. Bir <gülüyor> gün mükemmel bir gün olacak.